Kibirli Karga Evvel zaman içinde bir mango bahçesinde bir karga sürüsü yaşarmış. Bir gün herkes çok heyecanlıymış. Çünkü tatile gitmek üzere olan Baygat, dostlarına veda ediyormuş. Senin için özel mangolu turta yaptım gag. Vay canına! Teşekkürler Bayan Karga. Bu çam dallarını da yanında götür. Belli olmaz, belki yuva yapmak zorunda kalırsın. Teşekkürler kargacan. Ben hepinizi gerçekten özleyeceğim. Arkadaşlarının verdiği tüm hediyeleri toplayan baygak nihayet uçup gitmiş. Baygak dağları, nehirleri, köyleri ve şehirleri aşmış. İlk kez dünyayı görmüş. Bir gün yıldırım ve şimşek sesi duyunca yağmurdan korunmak için çabucak bir ağaca sığmış. Bu gece burada kalmam gerekecek sanırım. Yağmurda uçmak iyi bir fikir değil. Baygak ağaca yerleşirken tuhaf bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini görmek için dalların ardına bakmış. Yağmur yağacak yaşasın. ''Bu yaratıklar da ne böyle? Uçuyorlar. Kuş mu bunlar? Hepsi çok ama çok güzeller.'' İlk kez bir tavus kuşu gören Baygak, onların ne kadar güzel olduklarına inanamamış. Kendi siyah tüylerini onların parlak, büyük ve renkli tüyleriyle karşılaştırmış ve artık karga olmaktan hoşlanmamaya başlamış. Ben kapkara ve çirkinim. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Çok güzel ve şirin. Baygak gece gündüz tavus kuşlarını izlemiş. Tavus kuşu olmaktan başka hiçbir şeyi düşünemiyormuş. Ama nasıl? Onlar gibi böğürtlen yemeye ve onlar gibi dans etmeye başlamış. Ve bir gün aklına bir fikir gelmiş. Güzel tavus kuşu tüyleri... O günden itibaren Baygak düşen tavus kuşu tüylerini toplamaya başlamış. Ve yeterince tüy topladıktan sonra, kargacanın ona verdiği çam sakızını kullanarak, o tüyleri kuyruğuna yapıştırmış. İşte şimdi bir tavus kuşu oldum nihayet. Ha! Artık eve dönme vakti yaşasın! Artık tavus kuşu olduğunu düşünen Baygak evine dönmüş. Bayan Karga, Baygak'ı görmüş ve tüm kargaları da çağırmış. Kısa süre sonra herkes Baygak'ın yuvasında toplanmış. Hoş geldin Baygak. Tatilin nasıldı? Biz kargalar seni çok özledik. Tatil güzeldi. Teşekkür ederim. Ama ben artık çirkin bir karga değilim. Ben güzel bir tavus kuşu oldum. Ama sen de bir kargasın. Nasıl kargalara çirkin dersin? Sana mangolu turta getirdim. Teşekkür ederim. Ama bir tavus kuşu olarak ben yalnızca böğürtleniyorum. Kargalar, Baygak'ın tavırlarından hoşlanmayıp, onu yalnız bırakmaya karar vermişler. Ama Baygak, yine de dersini öğrenememiş. Bir gün, bir karar vermiş. Ah, şu çirkin kargalar, niye onlarla kalıyorum ki? Benim yerim tavus kuşlarının yanı. Böylece Baygak, tavus kuşlarıyla yaşamaya gitmiş. Artık ben de bir tavus kuşu olduğundan sizinle yaşayabilirim diye düşündüm. Tavus kuşları birbirlerine danışıp, bu tuhaf tavus kuşunun kalmasına izin vermişler. Ancak bir gün yağmur yağmaya başlamış ve Bay Gak'ın tavus kuşu tüyleri düşmüş. Ah, sen bir tavus kuşu değilsin. Elbette bir tavus kuşuyum. Sizinle aynı şeyleri yiyor, sizinle yaşıyorum. Sizin gibi parlak, renkli tüylerim bile var. Bizim gibi tüylerin mi? Sen bir kargasın. Hayır ben, hayır, hayır. Siyah tüylerinle çok yakışıklı görünüyorsun. Ne? Tavus kuşları karganın güzel siyah tüylerine hayran kalmışlar. Karga buna inanamamış. Tüylerin gerçekten çok güzel. Ayrıca yükseklerde uçabiliyorsun da. Biz uzun tüylerimiz yüzünden ancak alçaktan uçabiliyoruz. Keşke biz de senin gibi göklerde uçabilsek. Ama sen tavus kuşu olmak için güzel aileni ve Karga arkadaşlarını terk edip buraya gelmişsin. Çok ayıp. Evine git. Olduğun gibi yaşa ve mutlu ol. Baygak nihayet aptallığının farkına varmış ve evine dönmüş. Şey merhaba bayan Karga. Bana kızgın olduğunuzu biliyorum ve ben bunu hak ettim. Olmadığım biri gibi davrandım ve bu yüzden ailemden ve arkadaşlarımdan oldum. Lütfen beni affedin. <Gülüyor> Mangolu turtamdan ister misin? Tabii ki, lütfen. Sürekli böğürten yemekten çok sıkıldım doğrusu. Hepinizden özür dilerim. Ben bir kargayım. Ve ne kadar tüy takarsam takayım her zaman bir karga olarak kalacağım. Tekrar hoş geldin. Birileri gibi giyinip onların yediklerini ve yaşam tarzını kopyalamakla onlara dönüşemeyiz. En iyisi kendimizle barışık olmaktır. Çünkü kim olursak olalım hepimiz özeliz ve kendi halimizle diğerlerinden daha iyiyiz.